Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, ee, göçmenin müziği müziğin göçünde bugün Bilgean Akbaba Bozokla birlikteyiz. Hoş geldin Bilgean. Hoş bulduk evrim. Ee, müzikolog Bilgean Akbaba Bozok, e, Karaaçlı Pomak göçmen topluluğunda e, müzik ve kimliğin işlevi ile ilgili bir doktora tezi e, çalışması yapmıştı. Ee, geçtiğimiz yıllarda ve evet. bugün onu bu bağlamda programa konuk etmek istedik. Ben kendisiyle e, Bod şeyde Bodrum değil tabii keşke Bodrum olsa <gülüyor> <gülüyor> Bursa'da, Bursa'da. <gülüyor> Bursa'da bir sempozim sırasında tanışmıştım. Birlikte bir sunum yapma imkanımız olmuştu aynı oturumda ve e, o zaman da çalışmandan çok etkilenmiştim açıkçası. Teşekkür e, çok teşekkür ederim, ederim e, konuk olduğun için. Ben e, teşekkür ederim. Bir tezin tam olarak konusu neydi? Başlığı nasıldı? Biraz bahseder misin tezden ve böyle içeriği neydi? Ne kadar Hı -hı. sürdü alan? Nerelerde alan yaptın filan? E, şimdi tezi göç kimlik müzik bağlamında bir tezdi. Kara Ağaçlı pomak topluluğu özelinde Balkanlık tahayyülleri ve kültürel kimliğin müziksel inşası e, adlı bir tez. Bu tezde e, Osmanlı-Rus 93 Harbi dediğimiz Osmanlı-Rus Savaşı'nda 93 Muhacereti ile birlikte göçerek e, Kara yerleşmiş ve daha sonra da 89 göçüyle Kara Ağaçlı'ya yerleşmiş e, Pomak gruplarının e, kültürel kimliklerini devam ettirmedeki stratejileri, bunda müziğin rolü, e, bu gibi konuları ele aldım. Burada ee, iki farklı topluluktan bahsediyoruz. İki farklı göçmen topluluk aslında. Aynen mi? öyle. İki farklı göçmen topluluk. Ee, birinci göç e, dalgasıyla gelenler aslında göçü yaşamamış bir kuşaktan oluşmasına rağmen, göçü bir köken miti olarak ele alıyorlar ee, ve e, kendilerini yerli olarak hem içten hem dıştan tanınanmalarına rağmen, ...muhacirlerin torunları olarak görüyorlar. İkinci grup göçmenler ise tamamen göçmen olarak adlandırılan bir grup... Aslında onlar da Türkiye'de vatandaşlık haklarını elde etmiş olmalarına rağmen toplum içerisinde e, diğerleri tarafından halen göçmen olarak adlandırılıyorlar. Belki o coğrafyaya yeni bir göç gerçekleşirse onlar da yerli, yerli seksine <gülüyor> erişecekler. Bu ikinci topluluk 89'da gelenler mi? Evet. Yani yaklaşık birbirinden 110 yıl hmm, e, gibi bir süre öyle keskin bir tarih vermeyelim ama e, 100 yılı aşkın bir süre e, geçtikten sonra birbirinden göç eden iki topluluk ve bu İki toplulukta pomak yani aynı hedef aynı kökenden aynı hedefe bir göçten söz ediyoruz. 110 yıl arayla bir göç. evet. Peki yani müzik aracılığıyla yani bir kere şöyle şunu söyleyeyim daha önceki çalışmanda da benim özellikle ilgimi çeken mesele bu Balkanlılık kibliğinin oluşması meselesiydi. Hı hı. Yani bir pomaklığın ötesinde veya işte Bulgaristan göçmeni olmanın ötesinde Türkiye'deki diğer Balkan ülkelerinden göç eden göçmenlerle birlikte bir ortak kimliğin burada oluşması meselesiydi. Manisa'da evet. da sen bunu görüyorsun. Hı hı. Bir de bu iki farklı topluluk açısından o kimliğin benimsenmesi meselesini biraz sormak istiyorum sana. Hı hı. Ama önce şunu sorayım. E, sen hem e, Bulgaristan'da hem de Manisa'da mı yaptın alan çalışmalı? Ben alan çalışmamı evet. E, çünkü biliyorsun etnometodolojinin gereği olarak bu insanların e, köken vatanına da e, bir bakış çevirmek gerekiyor. Eğer göçle kökeninden kopmuş bir topluluktan söz ediyorsak e, hem kökenle hem de şu anda yaşadıkları çevreye bir bakış çevirmek gerekiyor. Hatta bu bile yeterli değil. E, çünkü göç e, direkt köken e, ve direkt hedef olmuyor biliyorsunuz aradaki o bütün bir sürecin özellikleri, işte konuşlandıkları yerler ve benzeri o güne kadar o sürecin tamamında temasa geçtikleri tüm kültürler tüm deneyimler bizim aslında odaklanmamız gereken meseleler. Bu nedenle de ben e, hem Türkiye'de hem de köken vatan olarak atfettikleri Pirin Makedonya'sında bugün e, Bulgaristan'ın Blagoevgrad kentinin Gotse Delchev ...ilçesi olarak adlandırılan bir bölgeden söz ediyoruz. O bölgede alan araştırmaları Ne kadar yaptım. sürdü çalışma alan araştırma? Alan araştırmalarım toplam altı yıl sürdü. 2011 Nisan ayından, 2017'de artık tezimi teslim edene kadar alan araştırmaları devam etti. O zaman şimdi hemen bu köken ülkeden bahsetmişken, köken hı hı. coğrafyadan bahsetmişken... ...oradan bazı örneklerle başlayıp buraya doğru gelelim mi... Olur. Oradan topladığın bazı örnekleri bize hem biraz tarif ederek anlatarak dinletir misin? Peki. Mesela ilk örneğimiz şu olsun. Ee, pomakların yaşadıkları e, acıları. Çünkü e, aslında e, onlar da Acı çeken yani köken vatanda olsalar da aslında öteki konumunda olan bir topluluk. Çünkü pomakları e, Bulgaristan'da şimdiki kaynaklar artık Bulgar ulusallaşma politikasının etkisiyle ya da o, o e, eğitim sistemi altında yetişmiş insanlar pomakları Bulgar Müslümanlar olarak tanımlasa da e, Müslümanlığa dair e, ifadelerin pomaklar tarafından sergilenmesini e, hazmedemeyen Egemen kuvvetler her dönemde bu topluluğu azınlık olarak gördü Hı, ve baskı uyguladılar. E, tüm bunları anlatan, yaşadıkları acıları, özlemlerini dile getiren, sen de göç çalışıyorsun, biliyorsun. E, bunları anlatan e, Pesna dedikleri, kırsal ve kentsel hiçbir müziksel tür ayrımı yapmadan e, şarkı anlamına gelen e, bir biçemleri var. Pesna'yı daha sonra... Tabii ki biliyorsunuz toplumsal dönüm noktalarında sosyokültürel dizge çok etkilenir ve sosyokültürel dizgenin etkilenmesi onun içerisindeki tüm ifade biçimlerine yansır. E, Müzik de e, değişen sosyokültürel dizgenin çeşitli dönüm noktalarında bundan etkilenmiş. E, Bulgar uluslaşma politikası dolayısıyla Pesnalar artık ha, e, devletin tekeline alınıp da belli bir e, kategorizasyon ve belli bir... E, nasıl desem sınırlamaya tabi tutulunca stara pesna olarak adlandırmışlar kendi göç acılarını ya da onun gibi acı deneyimlerini anlatan e, şeyleri yani bir eski türkü. Hmm. Eski türkü, yeni türkü gibi düşünebilirsin hmm, bizim hmm. kendi kültürümüze uyarladığımızda. Hmm. Biz bu stara pesna'ya bir örnek dinleyelim. E, yine Bulgaristan'da alan araştırmasındaki benim kendi kayıtlarımdan olan bir örnek. E, bu stara pesna'da e, resim Adlı yani bizim rasim diyebileceğimiz resim adlı e, oğluna ağıt yakan bir baba söz konusu bunu seslendiriyor. E, bu e, Bulgaristan'da tüm çal yani daha doğrusu benim araştırdığım topluluk tüm telli çalgılara e, drinka diyorlar. Hı. Çünkü onlar için telli, nasıl bizde Anadolu'da tüm telli çalgılara saz, saz denildiği diyorum. gibi orada da drinka diyorlar. E, drinka yine aynı e, Bulgar ulusal e, politikası nedeniyle... Devlet tekeline geçip daha böyle e, orkestral bir sisteme sokuluyor e, ama onun öncesindeki tüm dırınkalar Stara drinka olarak adlandırılıyor. Bizim bu dinleyeceğimiz örnekte Stara drinka e, icracısı bir e, bey var ve e, bu icra geleneğinin son temsilcilerinden. Hı hı. Onun kaydını dinleyelim. Peki dinliyoruz. Vi ihjalu risim što lijalu vrata po sutago tentarmudisi nasam siris smuršalu di di sta na glorisim tragonavo popu ta ma amboga polana gaidana urusvire shi pomiti vayvoda graya vaivoda urubode shi She all the Göçmenin müziğin müziğin göçünde Bilgian Akbaba Bozok'la birlikteyiz. Ee, Kara Açlı Pomak Göçmen Topluluğu'nun e, ana vatandan e, müzik örneklerini şimdi dinliyoruz. E, peki bu ana vatanda süren e, çalışman yani orada e, müzik derlerken e, nasıl ortamlarda bulunma imkanının oldu? Yani işte gündelik hayatın içinden müziği... Deneyimleme şansın oldu mu? Ee, özel etkinliklere katılabildin mi? Evet e, öyle güzel bir şans oldu ki e, birinci e, alan deneyimim e, iki tane festivale denk geldi. Birisi Hıdrelles Festivaliydi. Hıdrelles Festivali sabah 6'da başladı. <gülüyor> Gece güneş batana kadar devam etti. E, birbirinden güzel birbirinden farklı hiç bugüne kadar rastlamadığım hatta dinlemediğim bile örneklerle karşılaştım. Ee, ...benim için çok verimli ve zengindi, ee, onun dışında e, o kadar aslında e, tanınmaya aç bir bölgeye gittim ki... ...alan araştırmacısı olarak beni tanıdıkları halde insanların e, gönüllüce bana yardım etmek istediklerini gördüm... ...benim için yemekler düzenlediler, benim için e, meyhanede müzik toplantıları düzenlediler... Birçok kayıt derleyebildim bu yüzden. Ve hepsinin de etnografik özellikleri olan... ...hepsi de etnografik özellikleri olan kayıtlardı. Örneğin hiçbir ayrıntıyı atlamıyorlardı. Bir Pesna gecesi düzenlenecek bana. Tepeden tırnağa geleneksel kıyafetler giyinilerek geliniyor. Hı hı. Bunun gibi ayrıntılar da var. Bana anlatılıyor falan. Tabii ben... ...sen de bilirsin hani... Bizim ekolde araştırdığın topluluğun müziğini yapabiliyorsan yap. E, dansını edebiliyorsan, et çalgısını çalabiliyorsan çal. Sen yapabiliyor muydun? Evet yapabiliyordum. <gülüyor> <gülüyor> e, tabii ki e, yine topluluk içinden öğretmenler sayesinde. Yani topluluğun becerisini meşrulaştırdığı kişiler bana öğretmen olarak atandı Ve bunlarla ben e, pamaktan burası çalmayı, işte dansları etmeyi, şarkıları söylemeyi e, öğrendim. Çok iyi şarkı söyleyemiyorum çünkü gırtlak e, çok farklı. O balkan gırtlağı denilen şey, e, balkan vibratosu. Ona bir hem kulak hem pratik hakimliği lazım. İşte böyle bu getirince Balkan, güzeldi yani. <gülüyor> harika, harika bir süreç yaşamışsın. Bu Balkan e, söyleme tarzı dediğinde yani hem bir örnek de dinleyelim buna hı hı. E, hem de e, tam olarak neyi kastediyorsun? Vibrato genizden söyleme var galiba bir nazaldı evet, se, ses. Evet aynen öyle sese burunsu bir tını verme diye tarif ediyorlar kendileri. E, ve bu e, Balkan vibratosu da gerçekten o coğrafyada e, hangi etnisite olursa olsun hepsinin kullandığı bir vibrato şekli. Bir de çift ses özellikleri. Çift ses özellikleri çünkü aslında bu Balkan tarzı söylemeye gelmeden önce bir tane de halk müziği kategorisinde türdeşleştirdikleri o Narodna Pesna'ya bir örnek dinleyelim. Hı hı. Narodna Pesna, Sara Pesna'nın tam tersi daha sistematik, rahat olmayan, çeşitli sınırları belli olan, keskin olan bir tür. Bunda iki ses hakim. E, ve buna atıf olsun diye Balkan tarzı söyleme dedikleri bugün Türkiye'li Balkan göçmenlerimizin... ...Balkan tarzı derken, söyleme derken kastettikleri şey aslında o çift e, sesle yapılmış ezgi gidişatı... ...Balkan tarzı vibrato ve e, buruna, burun sıtını. Şimdi onun orijinalini dinlemiş olacağız. Onun e, evet halk müziği kategorisindeki... E, Pesna'yı dinlemiş olacağız. Sonra e, buradan bir örnek dinleriz. Örgün ülkeden bir Narodna Pesna dinledik. Ee, şimdi biraz burada özellikle Manisa çevresine yerleşen pomakların evet. bu iki farklı göçmen topluluğun 100-110 yıl arayla e, gelmiş olan e, Manisa'ya yerleşmiş olan iki farklı pomak topluluğun e, buradaki müzik pratiklerini biraz konuşalım. Hı hı. Hem, hem pomaklık hem de e, Balkanlılık kimliği bağlamında. Evet. E, ...müzikal olarak nasıl bu kimlikleri ifade ediyorlar... ...nasıl yeniden üretiyorlar, Hı -hı. sen neler görüyorsun? Evet, Bunları ee, az önce bu soruyu sormuştun ama... gevezeliğimiz yüzünden araya bir sürü şey girdi... <gülüyor> ...cevap vermeyi unuttum, iyi ki hatırlattın. Ee, şimdi birincisi az önce de söylediğim gibi... ...93 muhaceretiyle gelen göçmenler... ...onlar kara yerleşiyorlar... ...aradan 110 yılı geçkin bir zaman geçiyor... ...100 yılı geçkin bir zaman ve... E, ...aynı kökenden, aynı hedefe... ...yine hatta akrabalık bağları bulunan... Başka bir göçmen grup geliyor. Ee, birinci göçmen grup tabii 93 maceretine atıfla muhacir olarak tanımlanıyor ve e, o güne kadar 89'a kadar muhacir olarak tanımlanmaları devam ettiği halde göçmenlerin gelişiyle e, onlar yerlere dönüşü veriyorlar. Şimdi burada iki ayrı kimlikten söz ediyoruz çünkü göç süreçleri farklı. Göç süreci farklı olunca e, göç sürecinde. ...ki deneyimlere göre beslenen tahayyüller farklılaşıyor, aidiyet tahayyülleri. Aidiyet farklı, tahayyüllerinin farklılaşması da tabii ki kimliğe farklılık veriyor. Şimdi bu iki farklı grup ama bu iki farklı grup yeri geldiği zaman... Pomaklık çatısı altında o kadar güzel bir olabiliyorlar ki, kökenle ve birbirleriyle bir olmanın yolunu o kadar güzel bulabiliyorlar ki. Hatta bu da yetmiyor. Çevredeki diğer pomak olmayan etnisitelerden Balkan göçmenlerini dışarı, dışarıda bırakmayacak şekilde Balkanlılık tahayyül ederek, Balkanlı kimliği tahayyül ederek bu kimliğin altında Arnavut, Pomak, Boşnak, Çerkes e, olabiliyorlar. Yani e, bunu da e, müziğin hem birleştirici hem ayrıştırıcı e, rolüyle e, çok iyi başarıyorlar. Müziği burada stratejik bir... Hem araç olarak hem de bir alan olarak kullanıyorlar. Araç olarak e, e, farklılık unsuru olarak gördükleri kültürel değerleriyle bağlantılı, ortak kültürel değerleriyle bağlantılı müzikal özellikleri kullanarak e, kimlik inşa ediyorlar. Hem de bu inşa ettikleri kimliklerini e, tamamiyle aidiyet tahayyülleriyle ilişkili anlamları bu temsiller sırasında devreye sokarak, kullanarak... Ee, ...yeniden yeniden üretiyorlar her temsilde ve sonraki kuşaklara aktararak bu kimliğin hiç bitmeyecek devinimini hmm. sürdürüyorlar. Peki buradaki müzik pratikleri POMAK'ların yani Kara Ağaçlı'daki e, müzik pratiklerini konuşacak olursak... ...burada kendileri doğrudan e, müzik icrası mı yapıyorlar mı? Yapıyorlar. E, çok... E, Fazla değil çünkü daha çok profesyonel müzisyenlere bırakmışlar bunu bir de bilmiyorum biliyorsun o göç sürecini yani hiçbir göç mutlu bitmez ama cidden çok acılı süreçlerle geldikleri için özellikle göçmen pomaklar. Pek fazla bu edimlerini kendileri müzik yaparak, e, icra ederek göstermiyorlar. Ama dinlemeyi de müzik icrası olarak alırsak, hı hı. dansı da müzik icrası olarak alırsak bunlardan hiç vazgeçmiş değiller. Hı hı. E, yerlilerin müziksel icralarını şöyle hızlıca bir değineyim. Yerliler yani muhacir grubun torunları göçü bir köken miti olarak ele alıyorlar. Yine köken olarak oraya ait oldukları bilincindeler ama sıkı bir e, şeyler e, Osmanlı e, sempatizanı, e, Türkiye sempatizanı evladı Fatih Han olarak nitelendiriyorlar kendilerini. Ama kendilerinden yüz yıl sonra e, göçen akrabaları ise aynı kanı taşımalarına rağmen. Kendilerini pomak olarak nitelendiriyorlar ya da işte Bulgar Müslüman olarak nitelendiriyorlar. Yine Türkiye Cumhuriyeti'ne son derece bağlılar. Ama demek istediğim köken tahayyülü e, yerlilerde tek vatan ve tek dil algısı varken göçmenlerde iki vatan ve iki dil algısı var O zaman bu balkanlık kimliği yeni gelenlerde daha Balkanlık e, tahayyülleri zaten yeni gelenlerin var Hı. ettiği bir durum e, ama çok ilginç bir şekilde yerliler de bu tahayyüller içerisine dahil oluyorlar Hı. Bu tahayyüller dışında kalmıyorlar Peki bu balkanlık dahilini müzik açıdan örnekleyecek olursak evet. e, neler görüyoruz yani balkanlılık kimliği müzik üzerinden Hı -hı. nasıl kuruluyor mesela? E, nasıl kuruluyor şimdi e, şöyle bir şey var müziksel gereç nereye ait olursa olsun ötekine ait müziksel gereci alıp Balkanlaştırıyor ya da pomaklaştırıyor. Bu e, balkanlaştırma benim tez, e, bütün bu pomaklara ilişkin çalışmalarım içerisinde operasyonel olarak kullandığım bir kavram. Balkanlaştırma ne anlama geliyor? E, Balkan topluluklarını ve ben pomaklar özelinden söz ettiğime göre pomakların ötekine ait herhangi bir müziksel gerici ne olursa olsun kökene ait olarak atfettiği müziksel özelliklerde icra ederek onu dönüştürmesi. Genelde sentezleme yoluyla yapıyorlar bunu. Örneğin kökenden taşınmış bir dansın bedensel hareketleriyle e, buradan ev sahibi kültürden edindiği herhangi bir e, ezginin e, bir araya herhangi etmeni. bir ezgiyi bir araya getirerek bu müziksel icrağı gerçekleştiriyor. Mesela çok e, güzel bir örnek var. E, bizim İstanbul Kasap Havası olarak bildiğimiz e, şeyi yerliler icra ettiklerinde e, sadece ve sadece İstanbul Kasap Havası'nın ana teması da küçük değişikliklerle korunuyor ve diğer kısmın ezginin diğer kısmının seyri tamamen farklı hmm. dinleyelim bunu tamam, hemen dinleyelim görmek. evet Göçmenin müziği müziğin göçünde birlikteyiz. Kara Açı Pomak Topluluğu'nun daha yerli diyebileceğimiz e, önceki göçmen kuşağından bir kasap havası dinledik. Ama kasap havası olmaktan epeyce uzak bir kasap havasıydı. E, Balkanlaştırılmış bir dans. E, peki ne yapıyorlar? Kendi e, dans hareketlerine vurgularına mı e, evet. yakın hale getiriyorlar? Evet az önce dediğim gibi kökenden taşınmış bedensel e, hareketlerle müziği birleştirebilmek için elbette ki müzi müziğin ritmik yapısında da e, değişiklik... Demesek de e, bazı oynamalar yapıyorlar. Örneğin e, davul e, adımları belirleyen şeydir halayda. E, halay başının karşısına geçer davul hı hı. E, yerlilerin kasap havası e, ediminde. Ve e, halay başının ayak hareketlerine göre adımlarına göre güçlü ve zayıf vuruşları ona göre belirler. Mesela bu onlar için bir balkanlaştırma. Örneği bu şekilde sentezliyorlar. Peki yeni göçmenler yani daha sonra gelen kuşak evet, nasıl Evet 89 göçmenleri müziği. E, müziği balkanlaştırma stratejilerine genelde çok başvurmuyor. Çünkü doğrudan kökenden şeyler e, çalıyor. Örneğin e, kökendeki müziksel hareketlilikleri takip ederek onların e, şarkılarını işte kullanıyor. Onlar için balkanlaştırma demek bir şarkının sırpça bile söylenmesi de, anlamına gelebiliyor. Hı. Ki çok da kullanıyorlar. Ama diyelim ki yerleştikleri bu ev sahibi topluma ait bir gereç kullanacaklar. İşte o zaman Balkanlaştırıyorlar. Ee, söylemede Balkan tarzı söyleme, çalma da Balkan tarzı çalma kullanıyorlar ve dansta da Balkan tarzı dans. Söylemede az önce dediğimiz gibi burun sütunu ve benzeri. Çalma da ise e, burada güzel bir ayrıntı var. Ee, Balkan müziği denildiğinde aklımıza ilk de ilk gelen e, bizim bakır üfleme çalgıların... ürettiği tanıdır ya. Ee, saksafon Trompet gibi Balkan e, Tai geleneğini Makidon tapani, tapani geleneğine ait çalgıları çalgılarla bu coğrafyaya ait e, ev sahibi coğrafyaya ait gereçleri seslendirdiklerinde zaten doğrudan balkanlaştırmış, balkanlaştırmış oluyor. oluyorlar. Hı -hı. Böyle ee, bir örnekle bitirelim mi o zaman? Olur. Çünkü ee, süremizi neredeyse aşmak üzere. <gülüyor> tamam Balkan tarzı bir şey dinleyelim ve ondan önce bir eklemek istediğim şey daha var. Bedensel dönüştürmeye de yine hani e, dansı dönüştürmeden söz ediyorum. Çok ilginç ve senin çok hoşuna giden bir örnek vardı hatırlıyorum onu. E, oradan taşınmış bedensel hareketleri buradaki roman müziklerine bile hı, uygulayabiliyorlar. Roman havası çalıyor ama onlar horo dansı yapıyorlar. Evet. İşte böyle bir. Anı yani. <gülüyor> bir anı, kocaman bir anı. Kocaman, bir anı. evet. Ee, hiç bitecek bir çalışmada değil bu arada. Tabii yani eminim, yani umarım kitaplaştırırsın, okuma şansımız olur. Ee, umarım, çünkü e, ben oraya bile sığdıramamıştım. Yani o kadar çok şey gördüm ve hepsini paylaşmak istiyorum ki oraya bile sığdıramamıştım. merakla da bekliyorum daha fazlasını. <gülüyor> Teşekkür ederim. Ee, bugün göçmenimizimizin müziği, Göçü'nde Bilgen Baba Bozok'la birlikteydik. Ee, Kara Aşı Pomak Topluluğu'nun geçmişten ve bugünden göçmen topluluklarının e, müzik örneklerini konuştuk. Ee, bir sonraki programda görüşmek üzere bitirmeden önce bir e, yeni göçmen topluluktan bir balkanlaştırılmış çift eterle dinliyoruz. <gülüyor>